Gizlice konuşmaktan men edilip de men edildikleri şeyi işleyen ve günah, düşmanlık ve peygambere isyanı konuşanları görmedin mi? Sana geldiklerinde Allah'ın seni selamlamadığı selamla selamlıyorlar. İçlerinden de söylediklerimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter, oraya girecekler. Ne kötü varış yeridir orası.